Arkadaşlar, e, hayırlı akşamlar olsun. Esra Aydın, Gülsim Aydın, Hatice, Yılmaz. İnşallah duyuyorsunuz beni, görüyorsunuz aynı zamanda. Tamam. Esra Aydın'la Esra Aydın 4 arasındaki fark ne? <gülüyor> e, aynı kişi mi acaba 4 kez giriş yapmış tamam evet ben de tahmin etmiştim ama acaba başka bir şey olabilir mi 4 kez giriş yapmışsın Esra ondan olsa gerek peki o zaman 4 e, tane Esra geriye kaldı Hatice ve Gülsüm başka dersizliğin yok mu Şaban var Aleyküm selam Şaban Aleyküm selam Başka kimler var dersimize katılan Esra, Hatice, Şaban, Gülsüm Herhalde bu kadarız Peki Yavru vatandan selam ve dua Aleykümselam. Dualar da karşılıklıdır Şaban Bey Diyelim ve soralım. Bize sonuçları açıklandı mı arkadaşlar? Bize sonuçları açıklandı mı acaba? Allah Allah. Niye açıklamıyor Güve geçen cuma açıklayacaklardı. Hatta Alelacele bizden itirazların sonuçlarını istediler. Biz de hemen halledip verdik. Ama daha açıklamadılar. Hayırlısı olsun. inşallah yakında açıklanır ve iyi sonuçlar alırsınız. Evet. Peki. Hayırlısı olsun. Bugün Ebu Suud Efendinin tefsirinden bir metin okumaya çalışacağız. Ebu Suud biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman'a uzun süre sevgi İslamlık yapmış bir alimdir ve Osmanlı döneminde yetişmiş belki de en önemli alimdir. Yani Osmanlı döneminde yetişmiş alimleri şöyle bir sıralamaya koysak belki listenin başına bu Sudi yazmamız gerekebilir böyle bir alim ve onun yine bir sıralama yapılacaksa. Belki listede bir numarada yer alacak eseri, tefsiri İrşadül Akleselim İlâ Mezayel kitab kitabı Kerim Bundan bir metin okumaya çalışacağız. E, Ebu Suud Efendi'nin tefsiri e, dil ve üslup bakımından en ağır tefsirlerden biri kabul edilir. E, son derece Ağır ve ağdalı bir Arapçası var, ama aynı derecede de e, e, edebi edebi bir Arapçadır. Abu Sıddın Arapçası. Hatta Arap ülkelerinde e, bu tefsirin e, dil yönü üzerinde önemli çalışmalar yapılmıştır. O kadar önemli bir Arapça eserdir. E, ben bizzat kendim de Ürdün'deyken e, duymuştum. Hatta başka arkadaşlar da e, duymuşlar Arap ülkelerinde. Ebu Suud tefsirini okuyan Araplar e, bunun Arap olmayan biri tarafından yazılamayacağını söylüyorlarmış. İnanmıyorlarmış yani. Ebu Suud e, tefsirinin bu tefsirin müellifinin Arap olmadığına, Türk olduğuna e, bir türlü inanamıyorlar. O kadar e, üstün bir Arapçayla yazılmış bir eser. Başka yani Arap olmayan birinin böyle bir şey yazması adeta imkansız diyorlarmış. Fakat e, vay yani işte böyle önemli bir eser. Ama dediğim gibi gerçekten dilde ağır bir eserdir. Birlikte anlamaya çalışalım arkadaşlar. Okuyacağımız metin e, Bakara suresinden seçilmiş bir metindir. E, özellikle seçtiğim metinlerden biri. Çünkü bu dönem arkadaşlar okuduğumuz Metinlerin tamamını ben seçtim. Daha önceki dönemlerde yani böyle günlük hayatta çok da işimize yaramayacak yerler ve oradaki tefsir yorumları vardı. Ki bunların dediğim gibi çoğu gramer tahlillerine dayalıydı. Onları çıkardık. Yerine bu metinleri koyduk. İnşallah dönem dönemde aynı şeyi yapmayı düşünüyorum. 15 aralığa kadar elinden geldiğince yeni metinler seçerek oradan sorular çıkararak e, Avuzif'e teslim edeceğim. İstiyorum ki metinler böyle. Hani metinlerdeki ayetler günlük hayatımızda kullanabileceğimiz ayetler olsun. Onların yorumları bize bir şey katsın. Bunları günlük hayatımızda kullanabilirim. Bunu yapıyoruz ama burada da yine göreceğiz. Müfessirlerimiz tabi haliyle yorum yaparken e, e, belagat yapmışlar. Ondan sonra e, gramatik tahliller yapmışlar. irab tahlilleri yapmışlar. Yani her özellikle e, Nesefi gibi, Zemahşeri gibi, Kadir Beyzavi gibi, Ebu Sulub gibi ve benzeri tersiyle bunlar her halükarda bu tür yorumlar yapmaya çalışmışlar. E, Hatice Hatice yani bu soruya evet demem gerekiyor. Soruna evet demem gerekiyor yani öyle söyleyeyim. E, bununla birlikte ben mümkün olduğunca sorulara çıkarırken e, yetiştirebileceğimiz kısımlardan soru çıkarmaya çalışıyorum. Ama e, bu şu anlama gelmez. Öteki kısımlardan soru çıkmaz. Bu bu anlama gelmez. Çıkarsa e, yani kimse demesin ya e, hocam siz öyle dememiştiniz çıktı. Yani mümkün olduğunca soruları işte şu kadarını okuyabiliriz, şu kadarını birlikte işleyebiliriz dediğim kısımlardan çıkarmaya çalışıyorum. Ama diğer arkadaşlar da soru çıkarabilirler. Onlar da okuyorlar. Daha fazla okumuş olabilir. Daha çok yerden soru çıkarmış olabilirler. O yüzden siz her tarafını okumaya çalışın arkadaşlar. Diyelim ve eee bu konuşmaya noktayı koyalım. gelelim hepimize. Bismillahirrahmanirrahim. Meselul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kemethal hamatin hamatet seb'a sanabila fi kulli sunbulatin diye devam ediyor ayetimiz, değil mi? Eminin eee İmam veya vaiz görev yapan arkadaşlarımız bu ayetleri kullanıyorlardır. Hutbelerinde, vaazlarında, sohbetlerinde. Yani önemli konulara değinen, temas eden bir ayet. Ne diyor Rabbimiz? Mefellu bir benzetme yapıyor, bir misal veriyor. Rabbimiz. Neyin misalini veriyor? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ Mallarını infak edenlerin benzeri, misalini veriyor. Peki bunlar mallarını nerede infak ediyorlar? فِي <gülüyor> سَبِيلِ Allah yolunda. Peki demek ki mallarını Allah yolunda infak edenlerin misali. Bakın daha cümlemiz ne yaptı? Tamamlanmadı, havada duruyor. Peki şimdi Allah yolunda dedik. فِي <gülüyor> سَبِيلِ dedik bunu Bu nasıl bir cümle arkadaşlar? Yani net bir cümle değil. Açık bir cümle değil. Ne demek Allah yolunda? Ya bunu benim bilmem lazım. Ee, onun için müfessirimiz bunun hangi anlama geldiğini söylüyor. Diyor ki ey fi ucuhil hayrati. Demek ki neymiş sevilullah? Yani hayır yollarında, hayır yönlerinde. Eğer sizin yapmış olduğunuz bir davranış, sizin infak ettiğiniz bir mal, zekat olarak verdiğiniz, sadaka olarak verdiğiniz bir mal hayır için verilmiş bir mal ise hayır yönünde, hayır yolunda verilmiş bir mal ise felsefemize göre o mal Allah yolunda infak edilmiş demektir. Allah yolunda demek neymiş? Fi وَجُوهِ الْخَيْرَاتِ Peki Allah yolunda yani hayır yönünde bizim yapacağımız infak Bunlar farz mı, vacip mi, sünnet mi, mübah mı, müstahap mı nedir? Neyi kastediyor buradan Rabbimiz müfessirimize göre? Diyor ki, minel vacibi ve nefli. Yani gerek farz gerekse nafile olsun. Hayır yolunda yapmış olduğunuz bütün infakla, daha doğrusu hayır yolunda infak eden kişilerin misali. Biz şimdi burada bu parantezden sonraki kısımda neyi öğrendik? Semilullah nedir? E, Müfessirimiz onu bize anlattı ve yaptığımız infakın türü nedir? Türünü anlattı bize. Bu farz olan e, zekat gibi, e, diyelim ki farz olan fitre gibi, e, olabileceği gibi, e, diğer in, nafile olan infak türleri. Bütün bunlar bu misalin içerisine girer diyor müfessirimiz. Peki şimdi bunu öğrendik. Bu misal neye? Bu kişinin misali veya bunların misali neye benzer? Şimdi cümlenin devamı geliyor. Kemeteli habbetin. Neye benziyormuş arkadaşlar? Habbe'ye benziyormuş. Peki habbe nedir? Habbe e, hani ne diyelim habbe'ye Türkçe olarak, ne diyelim arkadaşlar? Şöyle güzel bir şey bulunmanın karşısında Tohum demiş Tuğba. Tohum, tohum gibidir diyebilir miyiz? Başka ne örnek verebiliriz? Ee, arkadaşlar başka ne örnek verebiliriz? Habbe ne diyelim başka? Kemetele habbetim. Tuğba tohum ne tohum ama? Yani tohumdan kastım nedir Tuğba? Çünkü buradaki habbe özel bir Tane. Tuğba tane diyor. Tamam. Evet, tane diyelim. Tane diyelim. Tamam ama ne tanesi? Hardal tanesi. Esra hiç şey hardal diyor. Değil. Hardal tanesi değil. Ne tanesi olsun arkadaşlar? Mesela Buğday desek olur mu? Buğday e, tanesi desek. İsterseniz buğday diyelim arkadaşlar. Çünkü örneğimize en uygun olan buğday başaktan bahsedeceğiz ya. Neyin başağı olur? Neyin başağı olur? Daha çok değil mi? Buğdayın başağı olur diyelim. O yüzden buğday olsun arkadaşlar. Kemeteli habbetin bir buğday tanesi, habbesi gibidir. Şimdi müfeslerimiz diyor ki La bud min takriri modafin. Burada diyor kesinlikle diyor bir muzaf takrir etmemiz, takdir etmemiz gerekiyor. Bir muzaf kullanmamız lazım. Nerede? Fi ahadil cani İki taraf içinde bir muzaf kullanmamız gerekiyor ki cümle net olsun. Yani ne diyelim? Mesela. Ne diyor? Bakın meselu bir misal getirdik. Bir benzetme yapıyoruz. Peki neye benzetiyoruz arkadaşlar? Habbe'ye benzetiyoruz. Kimi Habbe'ye benzetiyoruz? İnfak edenleri. Bakın infak edenler ve Habbe. Benzetme doğru olabilir mi? Doğru olmaz. O yüzden müfessir Ebu Suud diyor ki bu da kesinlikle bir muzal takvi etmemiz lazım. Yani ne dememiz lazım? Mesela dememiz lazım ki ey yani مثallu nefakatihim yani مثallu Nefaketillezine yunfikune emualahum diyebiliriz. Yani o zaman ne oldu? Allah yolunda mallarını harcayanların harcaması. Bak yapmış oldukları harcama ne gibidir? Habbe gibidir. Yani infak edenlerin misalini Habbe'ye benzetmiyoruz da çünkü infak eden Habbe'ye benzemiyor. Peki ne benziyor Habbe'ye? Infak edenin yapmış olduğu infak arkadaşlar. Değil mi? Yapmış olduğu infak. O yüzden müfessirimiz diyor ki ayetin net olarak anlaşılabilmesi için la budde min takriri mudaf'in bir muzaf takdir etmemiz gerekiyor. Fi ahadil janibine. Cümlemiz iki ve iki, iki iki cümleden oluşuyor. Bir, e, Allah yolunda mallarını infak edenler bir de habde değil mi? İki iki cümle var. İki e, iki cümle yani iki cümleden her birine cümlenin tam olarak anlaşılabilmesi için bir muzaf takdir etmemiz gerekiyor. Birincisini gördük. Ne dedik? Demek ki diyeceğiz ki مثalu nefakat lezine bak nefaka kelimesini ilave ettik. O zaman ne yapıyoruz? Biz hani habbeye, buğday tanesine benzetiyoruz ya neyi benzeteceğiz? Yani infak edenin yapmış olduğu infak. Yani infak olayını habbeye benzeteceğiz. Yoksa infak edenleri Habbe'ye benzetmiyoruz. Ama ayetin zahirinde sanki öyle bir şey var. Yani mallarını infak edenler habbe gibidir. Ya öyle olabilir mi? Öyle olmaz. Yani insanlar habbe'ye benzemez. Ama ne benziyor burada? İnsanların yapmış olduğu infak arkadaşlar. Habbe'ye Bilmem anlatabildim. Burası önemli. Burayı anladık mı arkadaşlar? benzetmenin tam olarak anlaşılabilmesi için şimdi ne neye benzetiliyor? İnfak olayı habbeye benzetiliyor. Yoksa insanlar benzetilmiyor. Bu birincisi. Birinci yön için dedi ya, fi ahadil cani beyni iki taraf içinde bir muzaf kullanmamız gerekiyor. Şimdi birinci tarafın muzafını koyduk ve cümle düzeldi. Neydi cümle? Allah yolunda mallarını infak edenlerin yapmış olduğu bu infak Neye benziyor, ne gibidir? Habbe gibidir. Bu bir. İstersek e, muzafı ikinci cümleye e, getirebiliriz, oraya ilave ederiz. O zaman da şöyle bir anlam çıkar. Evet, e, istesek yani infak edenleri de benzetebiliriz. Ama infak edenleri neye benzeteceğiz? Bakın şimdi diyor ki, o ya da mithalum kemethli bazı Bazire bendeteceğiz. Peki bazir ne arkadaşlar? Ne olsun bazir? Hadi bakalım bulun. kemeseli meseli bazire habbetin dedi. Bazir ne olsun? Bazir ne olsun arkadaşlar? Eken kişi harika. Yani bodayı eken kişi. Bezreden, yayan kişi. Harika. Aslı. Teşekkürler. O zaman demek ne yapabiliriz diyeceğiz ki Allah yolunda mallarını infak edenler tarlaya buğday eken kişi gibidir. Bak. İnsanı insana benzettik değil mi? Şimdi daha e, hoş, da hoş oldu. Daha anlamlı oldu. Ya insanı insana benzeteceğiz. Diyeceğiz ki Allah yolunda mallarını harcayanların misali tarlaya buğday eken kişinin misali gibidir. Diyeceğiz. Bu bir. Ya da diyeceğiz ki Allah yolunda mallarını infak edenlerin yapmış olduğu bu infak ne gibidir? Habbe gibidir. Diyeceğiz. Bakın. Şimdi benzetmeler daha yerli ne oturdu Sizce hangisi daha güzel olur? Hangi benzetmeyi tercih ederim? Birinciyi mi? İkinciyi mi? Yani infak olayını habbeye benzetmek mi daha güzel olur burada sizce? Yoksa infak edenleri buğdayı serpen kişiye benzetmek mi daha güzel olur? Hangisi daha güzel olur? Hatice bir diyor. İkincisi daha açık diyor Fatma. Evet. E, bu dayı Serpen'e benzetmek ikincisi diyor Esra. Yani arkadaşların çoğunluğu sanki ikinciyi tercih ediyorlar gibi. Değil mi? E, evet. E, bu, böyle bir tercih yapabiliriz. Hiçbir mahsuru yok. Ama sanki ayetin devamına baktığımız zaman birincisi daha e, güzel. Çünkü biz burada arkadaşlar... Bu, buğdayı serpen kişiden bahsetmeyeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Serpilen buğdaydan bahsedeceğiz. O buğday yeşerecek. O buğday işte böyle hani başak verecek. O yüzden bizim için burada buğdayın kendisi daha önemlidir. O zaman infak olayını buğdaya benzetmek yani birinci benzetme daha münasip olur diye düşünüyorum. Çünkü dediğimiz gibi bakın şimdi ne yapacağız bakın. Bir habbe gibidir de dedik. Bakın gibi gibidir de dedik. Nasıl bir boğday? O buğday bitirir. Yani ne demek bitirir burada? Bitirilen kastımız bitirme kelimesi Türkçe'de iki anlama gelebilir. En az iki anlamı vardır. Birincisi mesela yemeğini bitirir. Değil mi? Ödevini bitirir gibi. Kitabını bitirir. Buradaki bitirme bir de mesela başında saç bitti gibi değil mi? Yani yetişmek, yetiştirmek anlamında çok güzel. Buradaki de işte o anlamda. Enbetet, bitirir, yani yeşertir. Ne, ne bitirir? Seb'e sena bile. Yedi tane ne? Arkadaşlar senabil ne olsun? Senabil senabil nedir? Başak, harika. Başak. Peki senabil kelimesini Türkçe'de, Türkçe'ye kullanıyor muyuz bu kelime arkadaşlar? Türkçemizde var mı böyle bir şey? Sümbül tabii ki var Hatta sümbül aynı zamanda Bitecek adı mı olmuş arkadaşlar Lale sümbül diyoruz ya o, o da aynı sümbül mü Yoksa o sümbül mü Neyle mi yazılıyorum Yani lale sümbül derken O sümbülle buradaki Başak sümbül değil mi Tuba çok güzel O sümbül bu sümbül Peki Öyle olsun Demek sünbül bir çiçek türü. Sünbül ise senabil kelimesinin tekili yani başak demektir. Demek ki bir buğdayımız var arkadaşlar. O buğdayı biz yere attık. Yani diyelim ki toprağa serptik. Ve o buğdayımız ne yaptı? Bir süre sonra yedi başak bitirdi. E yani ahlacat arkadaşlar buğday çıkardı. Çıkar ne çıkardı? Saqan önce ne çıkar arkadaşlar burada? Önce sun, önce başak mı çıkar? Hayır önce ne biter? Saqan saq ne olsun arkadaşlar? Su demiş suna. Emel Gazel çok harika sap dedi. Sap aslında sap kelimesi Kur'an Kur'an'da kelime geçiyor mu? Hatırlayanınız var mı? Sap kelimesi Kur'an'da geçiyor mu? Fide demiş esma bak sap de fide çok güzel. Ama su değil. Peki bu Kur'an-ı Kerim'de hatırlıyor musunuz öyle bir şey? Geçiyoruz bilal diyor. Nerede geçiyor? Bisak. Evet. Vel teffetis o bissakı diyor değil mi ayette? Peki orada kasıt ne biliyor musunuz? Bacak. Yani bacak bacağı dolanır. Bacak bacağı dolanır. İşte bacak. Bu da tabi ağacın bacağı demeyiz veya buğdayın bacağı demeyiz. Neyi deriz? Sapı deriz. Fidesi deriz. Harika. Demek ki önce bir sap çıkar. Peki bu bu sap ne yapar arkadaşlar? Bu sap ne yapar? Çok güzel Züla e, süre, Kıyamet Suresi dedi Züla arkadaşımız. E, teşâbe minha o saptan. Ne demek teşâbe arkadaşlar? Teşâbe, teşâbe ne olsun? Bu kelimeyi hatırlayanınız var mı? Teşâbe minha sâbun. Teşâbe ya teşâbe, bu teşâbe. Çıktı demiş. Çıkar. Do doğru. Çık çıkma anlamını verebiliriz ama o nasıl daha güzel bir şey bulalım arkadaşlar. Yani şöyle bir şey mesela diyelim ki siz okula gidiyorsunuz. Okula gidiyorsunuz. Çocuğunuzu e, kaydettiniz veya kardeşinizi kaydettiniz. Nereye koydu öğretmen onu? 4 B dedi. 4 B demek ki bunun A'sı da var. Belki de Cesi de var. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Dördün nesi oluyor? en yani dört, diyelim ki dört kelimesi. Hani bir sap olsun. Onun neleri vardır? Şubeleri vardır. Değil mi? Şube kelimesi. işte oradan geliyor. Yani şube kelimesi. Türkçe'deki şube buradan. Teşer'üb burada. Demek o saptan arkadaşlar ne oluyormuş? Teşer'üb. Şubeler çıkıyor. Yani yan saplar diyelim. Öyle, öyle mi oluyor? Yan saplar. Teşer'übeminhâ seb'ûn. Oradan dal demiş Esra. Çok güzel. Yedi dal çıkar. Harika dal diyelim. O saptan yedi dal çıkar. Yedi dal. Değil mi? Peki o dallarda ne var? Ve o dalların her birinin üstünde de ne var arkadaşlar? Bir sümbül, bir başak var. Şimdi anlaşıldı mı? Demek ki bir boday tanesini toprağa attık. Oradan önce bir sap çıktı. Sapın kenarlarından böyle yedi tane diyelim ki dal çıktı ve o dalların her birinde de bir başak var. Bitti mi? Hayır. Daha, daha devam ediyoruz. Yani bakın Rabbimiz neye benzetmiş bizim yaptığımız infakları. Fi <gülüyor> kulli dedik dedi. Her yedi yedi başak çıkıyor. Fi kulli sumulatin o başakların her birinde de vardır. Ne vardır? 100 habbetin Yüz tane. Aman Allah'ım. Bir tane attık o tane, yedi tane başak verdi ve o başakların her birinde de yüz, sümbül, yüz, e, habbe, yüz tane vardı. O zaman ne, bir ne oldu arkadaşlar? Bir ne oldu arkadaşlar? Bir, birimiz kaç oldu? Birimiz ne oldu? Buğdaya ektiğimiz bir. Yedi yüz oldu. Evet Esma Çoban e, doğru cevabı verdi. Hatice verdi. Esra verdi. Yedi yüz oldu. Bir, bir buğdaya ektik. 700 doday. Yani şu işe bakın arkadaşlar. Bir koyuyorsun 700 alıyorsun. Bundan daha güzel ticareti var mı ya yani? Bundan daha güzel ticaret var mı? Şimdi zaten aşağıda e, bunun Hazreti Osman'la ilgili olduğu belirtilecek ama ben 7 gelmişken size bir şey anlatayım. Hazreti Osman'ın hayatıyla ilgili bir yerde okumuştum. E, diyor ki tabi ne kadar doğru ama yani bilemeyiz ama onun cömertliğini ifade etmek de bu olayı ne kadar güzel hazmettiğini İslam kültürünün İslam infak kültürü ne kadar güzel hazmettiğini e, göstermesi bakımından önemli. İşte işte Mekke'de bir ara bir kıtlık oluyor. Şeyne bir kıtlık oluyor. İnsanlar zorlanıyorlar hani buğday bulacaksın da yani onu hani ekmek unu yapacaksın da ekmek yapacaksın çok zor. Buğday yok. Buğday yok tam böyle e, insanlar neredeyse kıtlıktan kırıldığı bir dönemde Hazreti Osman diyelim ki 100 deve yükü buğday getiriyor Medine'ye. Ondan sonra herkes duyuyor Hazreti Osman'ın buğday getirdiğini. Kapısına gidiyorlar. Sat bize ya Osman sat bize diyorlar. E ne kadar verirsin? E kimisi diyor ki işte hani o günkü fiyat diyelim ki e hani kilosuna 3 lira vereyim. Kimisi 2 lira vereyim. Hazreti Osman yanaşmıyor kabul etmiyor ya 5 olsun diyor. Olmaz diyor. 6 olsun, 7 olsun. Olmaz diyor. Hazreti Osman kabul etmiyor. Diyor ki ya Osman sen ne yapıyorsun? Bu kadar kıtlığın olduğu bir zamanda sen niye bu fiyata razı olmuyorsun? O da diyor ki vallahi çok daha çok veren var. Daha çok veren var ki ben size diyor. Ya kimdir bu kadar çok veren ve kaç veriyor? Allah diyor Hazreti Osman. Biri diyor bir, bir kilosunda 700 kilo karşılık veriyor. Bir tanesinde 700 karşılık veriyor. Herkes diyor ki Allah Allah. Kimdir bu kadar yüksek fiyat veren? O da işte bu ayeti okuyor. Diyor ki Ben diyor Niye size vereyim ya? Ben size vereceğim. Siz bana vereceksiniz 3 kuruş, 5 kuruş. Ben Rabbime satıyorum bunu. Rabbim her tanesine karşı bana 700 karşılık verecek diyor. Ve Allah yolunda hepsini bedava dağıtıyor. O insanlara böyle bir şey. Yani burada İslam infak kültürünü ne kadar güzel hazmedildiğini görebiliyoruz. Evet. Fikul İsumbuletin habbetin her bir başanda yedi yedi şey yüz tane vardır. Yüz tane vardır. Kemâ Yüşa hadu dalika fi züreti wa dakh wa aradil mügilleti. Evet. Ne olsun arkadaşlar? Zırre. Kemayeşahadu nitekim görebiliyorsunuz diyor. Nitekim görülebilmektedir. Zelike. Bu olay. Yani nitekim bu olay görülebilmektedir. Ne olayıydı? Yani bir buğday ekiyorsunuz. O buğday e, bir sap bitiriyor. O sapta bir tane bir tane dal çıkıyor. Her dalda da bir başak vardır. Her başakta da yüz tane vardır. Yani bunu diyor, tarla işlerle uğraşan, ziraatla, ziraatla iştiga diyor, nitekim bunlar bunu görüyorlar. Keme-i şahedu Nitekim bunu görmek mümkündür. Veya bunun görülmesi mümkündür. Nerede görülmesi mümkündür? F Zürreti. Zürre nedir arkadaşlar? Ne olsun zürre? Ve duhni. Duhn. Dane. Evet. Ee, e, bunun Türkçe'de Türkçe'de bir kelime daha var. Zahide. Tam böyle birebir bunun aynısı olan nedir? Zerre. Darı. Evet arkadaşlar. Esma Çuban yazdı. Darı. Ee, Zürre kelimesi e, darı olmuştur diyebiliriz aslında. Yani darı kelimesinin buradan geldiğini söyleyebiliriz. Darı da arkadaşlar. Darı. Neyin, neyin darısı olur? Mısır'ın mı darısı olur? Bakın Mısır'da da aynı şey değil mi? Bir Mısır tanesi buğday e, tanesini toprağa gömüyorsunuz. ondan değil mi bir sap çıkıyor, o saptan da böyle hani kenarlarından mısırlar çıkıyor. Her mısırda da e, dedim bir sürü e, e, taneler oluyor. Yani mısır taneleri oluyor. Mısırda da nitekim yani buğdayda olduğu gibi diyor müfessirimiz. buğdayda da bu görünebiliyor. Tuba diyor ki ses bende donuyor. Sizde de oluyor mu arkadaşlar? Ses nasıl diyor arkadaşlarımızdan. Ee, Kıbrıs'a ses güzel gidiyor. Sorun yok. İsterseniz e, yani yineleyin e, sayfanızı. Belki sorun çözülür arkadaşlar. Sorun yaşayanlar. Ee, darı dedim. Darı Tuğba. Darı. Zerre çünkü. Zerre. Hani biz zerre yine de kullanırız. Yani en küçük varlığın, maddenin en küçük parçasına diyoruz biz. Halbuki burada bizim kastettiğimiz bir tane. Dane, darı yani. Buğdayın darısı, şey, mısırın darısı olur değil mi? Mısırın darısı olur, buğdayın danesi olur. Daha nedir peki? Veya duhun diye, tedekhun. ya yedekhunu. Dachnun mu geliyor? duhun mu geliyor? İkisi de olabilir yani. Mesela duhan. Değil mi? Duhanı kullanıyoruz. Değil mi? Duhan neydi? Duhan, duhan, duhanı duyanınız vardır herhalde. Duman, çok güzel. Evet, bugün Araplar duhan kelimesini için kullanıyorlar. Hatta Kur'an'da da bir sure var, değil mi? Niçin kullanıyorlar duhan kirlmesiyle? Duhanı memnunum diyor Araplar. Sigara için, Şaban Bey, sigaralarımız nasıl? İnşallah Kıbrıs'ın yavru güzel havasını sigarayla kirletmiyoruz değil mi? <gülüyor> aman, aman arkadaşlar Allah korusun sigaradan uzak duralım. Yani içkiden daha tehlikeli, daha kötü bir şey desem. E, yani abartmış olmam. E, evet hakikaten çok, çok kötü bir şey. Aman arkadaşlar ne olur içmeyin. E, ben bazen sınıfta da böyle söylüyorum aman diyorum yani biraz ağır olabiliyor belki sigara içenler yaşanan, o kusura da atmasınlar diyorum ki erkeklere sigara içen kızlarla evlenmeyin tabi ki kızlara da diyorum ki sigara içen erkeklerle evlenmeyin diyorum gerçekten sigara çok kötü bir şey çünkü yani elinden geldiği kadar uzak durun eğer öyle bir alışkanlığınız varsa onu yenmeye çalışın arkadaşlar Wow. bak görüyor musunuz Şaban sigara bırakınları yemek ısmarlıyor çok güzel çok iyi yapıyorsun Şaban Allah senden razı olsun senin gibi yapanlardan razı olsun sigarayla e, mücadele etmemiz lazım ülkemiz de mücadele ediyor dünya kadar paramız dünya kadar paramız yani duman olup havaya karışıyor gidiyor. yazık gerçekten yazık e, İnsan üzülüyor neyse oralara girmiyorum peki yani bu duhun veya dahın kelimesi duman anlamına geliyor peki dumanın burla ne alakası olabilir yani inanın e, tahminen söylüyorum yani duhan da ya bir bitkidir mesela böyle bunun gibi yani bir bir şey ekiyorsunuz arkadaşlar o böyle hani yedi başak bitiriyor her başağında işte yüz tane olan ne olabilir başka böyle bir bitki olabilir mi başka bildiğiniz bir bitki yani ben bulamadım Nar. Ama nar bitki değil. Nar meyve. Burada bir sözüne ettiğimiz e, yani tabir caizse bakliyat. Bakliyat türü bir şey. Her neyse yani o kelimeyi e, bulmaya çalışalım ama acaba duman da olabilir mi? Çünkü duman da ufak bir duman hani değil mi? Bir ufak bir duman yapıyorsunuz. O duman böyle katlanıyor, yuvarlanıyor, artıyor değil mi? Acaba o olabilir mi bilmiyorum ama yani tahminen söylüyorum fakat e, kelime olarak hangi anlama eğer bir, bir sebzeyi ifade ediyorsa hangi sebzeyi ifade ettiğini anlayamadım doğru söylemek gerekse Bilenleriniz varsa baksın sonra söyleriz. Peki bu nerede oluyor arkadaşlar? Nerede siz bir buğday tanesi eksenler o size böyle yedi başak veriyor? Fil aradil mughilleti yani ne diyelim yani verimli değil mi? Verimli topraklar, verimli yerler ee, toprağa bereketli, toprağa verimli olan yerlerde bu böyle oluyor. Bel min Hatta bazen de bundan da daha fazla olabiliyor. Yani 7 başak değil de mesela 8 başak. 9-10 başak veriyor. Ve o onların her birinde değilmiş de bu kadar, hani 100 tane olabiliyor. Yani bundan daha fazlası da olabiliyor arkadaşlar. Yani bu örneğin daha fazlası da söz konusu olabilir. Nitekim bir tek biraz sonra soracağız. Allah da istediği için bunu arttırıyor. Peki ve isnadul imbati ila'l habbati mecazi. Burada müfessirimiz hemen bakın işte edeb yani edep edebiyat yaptı. Diyor ki burada arkadaşlar diyor. Yani imbat kelime imbat kelimesi habbeye isnat edilmiş. Şimdi bitirmek kelimesi yani Bitirme kelimesi tabi tekrar yani yetiştirmek, yeşertmek anlamında bitirme kelimesi biliyorsunuz bu canlı bir varlığın mesela insanın yapacağı bir şeydir değil mi? E, peki ama burada kalkmış Allah'ın Rabbi'miz e, bu kelimeyi habbeye isnat etmiş yani sanki habbe bir insan gibidir ne yapıyor bitiriyor e, nasıl olur ya böyle bir böyle bir isnat yapılabilir mi diyor ki evet oradaki isnat nedir? Mecazidir. Mecazi anlamda. Evet, Buday insan gibi yeşertmez. Ama mecazen olabilir. Mecazen bu, bu isnat yapılabilir. Ve isnadul imbati imbat yani bitirme işi En beteyun bitü imbat. Bitirme işinin ilal habbeti, habbeye isnadı neymiş? Mecazi arkadaşlar. Mecazidir. Hani bazen zaten edebiyatta değil mi öyle bazen e, intak dediğimiz bir şey var mesela. Hayvanları, can konuşturursunuz. Özellikle e, mesela şeyin e, çok güzel bir kitap var. Onun için bileniniz var mı bilmiyorum. E, Beyda Bağ'nın kitabı var. Beyda Ba. Adı ne Kitabı bileniniz var mı acaba? Beyda Bağ diye birinin kitabı var. Bu Beyda Ba Hindistanlı bir e, bir kişi. Onun bir kitabı var. Çok harika. Gülsüm Aydın hemen adını yazdı. ve Dimne. Evet mesela burada... E, Beyza'da da aynı şekilde hayvanları, ağaçları, bitkileri, çiçekleri demek. Allah mekanını cennet etsin. Bizim e, Yunus'muzu söylemiyorum. Bak sordum sarı çiçeğe değil mi? Sordum sarı çiçeğe. E, ne diyi mı? E, sordum sarı çiçeğe. Evet sordum sarı çiçeğe. Ne dedi, Ne dedin? Ne diye sordun? Hadi çabuk yazın. Zaman kaybediyoruz. Neyse siz galiba bu ilahi duymamışsınız herhalde. İlginç bir şey. <gülüyor> Annem babam var mıdır? Evet. E, evlat kardeş var mıdır? Değil mi? E, böyle e, hani bak çiçek der ki derviş baba ya da çiçek eydür derviş baba, değil mi? Annem babam topraktır mesela. Bir bak Yunus da çiçeği konuşturmuş, değil mi? Yani bu, bu var. Bu bir edebi üslup işte Rabbimiz de tabiri caizse Habbe'ye böyle bir nütelik böyle bir özellik vermiş. Ama bu mecazendir. Nasıl Yunus'un çiçeği konuşturması mecazense gerçekten çiçek dile gelip konuşacak hali yok. Aynı şekilde burada da var. Ke isnadihi ilel ardi var Rabi'i. Nitekim Kur'an'da diyor müfessimiz Kur'an'da Allah aynı şekilde bu imbat işini yani bitirme işini bazen yere isnat etmiş Bazen de bahar mevsimine isnat, isnat etmiş. Yani bahar mevsimi işte şunu şunu bitirdi veya yer şunu şunu şunu bitirdi gibi, değil mi? Mesela diyor ki işte biz yağmuru, değil mi? arda e, mesela hemen hemen aklıma geldi. Vatralarda hamide tabi, değil mi? Sen yeri nasıl görürsün? Kub kuru, değil mi? Kurumuş çorak görürsün. Fıza anzalna, fıza anzalna alayha ma'a Değil mi? Ama biz onun üzerine yağmur indiririz. Değil mi? فَاَنْبَتَتْ Ondan sonra ne yapar? Toprak yeşermeye başlar. Değil mi? Yeşermeye başlar. Yani e, evet. İhtezzet. Çok güzel. Ne, nebiye İhtezzet. وَرَبَتْ Değil mi? وَاَنْبَتْتْ İhtezet. وَرَبَتْ وَاَنْبَتْ Bu kelimeleri Allah kullanıyor. Peki İhtezetin öznesi kim? Bakın yer. وَرَبَتْنَ öznesi kim? Yer. Elbette'nin öznesi kim yer yani toprak halbuki bunlar insan olması lazım. Böyle Rabi' yani bahar mevsimi içinde bunlar var. Nasıl buradaki isnatlar mecazi ise diyor müfessirimiz. Şu an işlediğimiz yerdeki de mecazendir. Yoksa hakiki anlamda değil. وَهَذَا تَمْث۪يلُ تَصْو۪يرٌ لِلْاَذْعَافِ كَأَنَّ حَادِرَةٌ بَيْنَ يَدَيْنْ naziri Ha, bir temsil. Bir benzetme gördük. Bu, temsilu, bu benzetme arkadaşlar. Tasvirun tas, ne demek tasvir? Yani bir tasvir bir e, niteleme bir e, tavsif bir tavsiftir. Niçin bir tavsif? Niçin bir tasvir? Niçin bir resmetmedir? Lil az'afi. Az'af nedir arkadaşlar? Yani e, kat kat bitme. Kat kat artma. Yani bir buğday ektiniz, o buğday olduğu yedi başak, o yedi başak olduğu yedi yüz, yedi yüz tane yani kat kat artıyor. Değil mi? Ad'af demek kat kat artmak. Bu diyor, nasıl hayırların, Allah yolunda yapılan hayırların kat kat arttığını e, göstermek için yapılmış bir resimdir. Bunu resmediyor bize. Ve öyle yapıyor ki ke ennehe hadiratun bene yedeğin nazır. Sanki kişi Kişinin gözü önünde e, ve o kişi onu öyle görüyor yani. Allah öyle bir misal... Çünkü biz mesela bir hayır yaptığınız zaman siz o hayırın arttığını göremezsiniz. E, yani gözlerinizle göremezsiniz. Rabbimiz biz gözlerimizle görelim diye sanki gözlerimizle görüyormuşuz gibi anlayalım diye bunu neye benzetti? Burada işte buğday tanesine benzetti arkadaşlar. Biz buğday tanesinin nasıl arttığını gözlerimize görebiliyoruz. İşte onun için her ne kadar burada konu buğday tanesi, Buday tanesinin artması değilse de asıl konu Allah yolunda infak ise de biz o infakın nasıl arttığını görelim diye Allah gözlerimizin önünde artmakta olan Budayı bize örnek verdi. Demek ki enna hadiratun sanki bu ke enna'daki hazamidi ev'afa gitsin. Yani böyle kat kat artma işi hadiratun hazırdır bene yed-i naziri gözlerimizin önünde yani bakan kişinin gözünün önünde hazır duruyor ve bu artma için kişi görüyor. Peki vallahu yud'ifu. Sadece bu kadar değil. Allah bir de daha da arttırır. Yud'ifu kat kat arttırır. Tilkel muda'afeti Bakın 700 kat olmuştu. Ama onu da arttırır Allahu Teala. Tilkel mudaafe bu kat kat artışı daha da arttırır. Yud'ifu kat kat arttırır. Aviada faukaha yani bu bu e, e, arttırmayı bu kat katı kat kat arttırmayı kat kat yapar yani judaik fotikel mudağafeti bu kat kat artım artmayı mesela 700 kadar olmuştu ya bu 700'i de katlar yani 1400 yapar bak judaik fotikel mudağafeti yani bu 700'i bir kat daha arttırır Diyelim ki 1400 yapar. Ya da daha da fazla yapar. Onun da üstünde. Yani 2100 yapar. 2800 yapar her neyse. Yani bu şekilde kat kat artırır. Peki nereye kadar? İlâ maşa Allahu Teala. Allah dilediği kadar. Yani sizin biriniz bir kere 700 olur. Oradan şüphe yok. Hayır yolunda yaptığınız evet, aklına hangi sayı gelirse 2 ile çarp. Değil mi Nebiye? Ee, yani diyelim ki bir iyilik yaptınız o oldu 700 ama 1400 de olabilir, değil mi? Ee, 2400 de olabilir, 10.000 400 de, 100.000 de olur. Artık onun sınırı yok. Yani Allah ne dilerse, ne kadar dilerse o kadar arttırır. İleme yaşa Teala. Peki kimin için arttırır? Yani burada iki, iki dileme var. Bir Allah dilediği kadar arttırır, değil mi? Bir de limen yaşa o dilediği arttırır? Dilediğini arttır. Dilediği kişiye arttır. Yani ben de diyorum ki bir hayır yaptım. Mesela Nebiye arkadaşımız da bir hayır yaptı, değil mi? Hatice arkadaşımız da bir hayır yaptı. Allah benim değil ki benim yaptığım hayır'a 700 karşılık verir, ama Nebiye'nin yaptığına belki 7000 bin karşılık verir. Hatice'ninkine belki 70 bin karşılık verir, değil mi? Yani dilediği kişiinkini böyle arttırır. Herkesinkini değil. Peki neye göre? Yani Karakaş'ımıza mı bakar? Kara gözümüze mi bakar? Boyumuza, posumuza bakar? Yakışıklı mıyız, güzel miyiz? Ona mı bakar? Fakir miyiz, zengin miyiz? Ona mı bakar? Şehirli miyiz, köylü mıyız? Ona mı bakar? Neye bakar? Kadın mıyız, erkek miyiz? Ona mı bakar? Hayır. Yani bu artırmayı Allah edilediğini artırırken onun da bir, bir, bir gerekçesi, bir şey olması lazım. Neymiş o? Diyor ki ee, لِمَنْ يَشَّوْا اَنْ يُضَاعِفَ لَهُ بِفَضِّهِ أَلَى حَسَبِ حَالِ الْمُنْفِقِينَ مِنْ اِخْلَاسِهِ وَتَعْبِهِ Bakın burada işte geldi. Demek ki لِمَنْ odan kısıt neymiş? Yani Allah dilediğini artır. Neyi artırır. Neyi arttırır? En يُضَاعِفَ لَهُ Yani yapmış olduğu hayırı kat kat yapmayı arttırır o kişi için. Kat kat arttırır. Allah bunda neyle yapar? بِفَضْلِ فَضْلِyle yapar. Keremiyle yapar. Değil mi? Cömertliyle yapar. Peki neye göre yapar İşte şimdi geliyor. أَلَى حَسَدِ halil الْمُنْفِقِي مُنْفِق dediğimiz yani infak yapan kişinin haline, durumuna göre. Peki hangi durumuna göre? مُنْ اِخْلَاسِهِ <gülüyor> Saminiyetine göre. ihlasına göre. وَتَعْبِهِ <gülüyor> Ve çekmiş olduğu sıkıntıya göre. Yani şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir adam yani bir simit ee, bir simit için bir lira verdiği zaman gerçekten önemli bir harcama yapmış oluyor. Çünkü bir lirayı kazanması güçtü. Ve tuttu o güçlükle kazandığı bir lirayla bir simit aldı. O simiti infak etti. Bir bunu düşünün bir de zaten hani diyelim ki milyonları var. Onun için bir simit yani bir kuruşun kuruşun kuruşu kadar bile değildir. O da bir simit aldı infak etti. Şimdi neticede ikisi de birer simit infak ettiler. E peki ikisine tereddüt edecek hayır aynı mı? İşte o yüzden diyor. Vata' diye. Yani kişinin bu e, ihlası yap, bu infakı yaparken kazandığı ne nasıl kazandı? Harcadığını nasıl harcadı? Bol muydu? E, yani çok muydu? Yoksa zorlukla mı elde etti? Yani verirken böyle hani aslında kendisi de muhtaçken mi verdi? Ver, vesaire vesaire. Bütün bunları hesaba kattım. Bütün bunlara göre ve ihlasına göre samimiyetine göre Allah az veren candan, çok veren maldan demiş. Atılarımız doğru. Yani canından verir verir gibi veriyor, değil mi bu kişi? O yüzden onun verdiğiyle ötekinin verdiğinin bir olmaması lazım. Ona işaret ediyor. Demek ala hasbi halil mufikin ikhlasi ve ta'bi. Ve bundan dolayı yani infak yapan insanların hali farklı olduğu için, durumları farklı olduğu için, o malı elde etme imkanları farklı olduğu için ve ihlasları farklı olduğu için diyor. Tefavvetet ne demek tefavvet arkadaşlar? Ne olsun? Tefavvetet meratibü'l Ne olsun? Az çevirelim burayı. Yani Yani Yazıyor muyuz arkadaşlar? Yoksa ben söyleyeyim mi? Zaman kaybetmeyelim. Tefevated çeşitleniyor diyelim mi arkadaşlar? Farklı farklı oluyor. Çeşitleniyor ne? Meratibul e amali amellerin mertebeleri. Amellerin mertebeleri bundan dahi farklılaşır. Yani her amelin mertebesi aynı değildir. Farklıdır. Niye? Çünkü bu amel ortaya kurarken kişinin İhlas durumu farklı olabilir, samimiyet durumu farklı olabilir, o ameli yaparkenki durumu yani, yani birçok nedenler vardır. Bunlardan dolayı amellerimiz farklı şekillerde derecelendiriliyor. Farklı farklı mertebelere ayrılıyor arkadaşlar. Fi mekadirî sevâbi yani sevap takdir edilirken arkadaşlar. Bizim amellerimize sevap takdir edilirken ne oluyor? Farklı farklı Amellerimizin farklılığına göre ve oradaki samimiyetimize, ihlasımıza göre sevapta farklılaşıyor, ayrı ayrı olabiliyor arkadaşlar. ''Vallahu vasi'un'' ee, Hiç şüphemiz olmasın ki Allah vasi'tir. Yani ne olsun ne diyelim vasi kelimesini arkadaşlar. Ne diyelim? Vasi kelimesini çeviren Türkçe ne diyeceğiz? Ee, genişletendir diyor arkadaşlarımız geniştir yani mesela Neşet Şöyle mi diyelim? Vallahu var sen Allah geniştir mi diyelim diyelim İhsanı boldur Nebiyenin birin çeviri sanki daha güzel oldu değil mi İhsanı boldur ee, vermekle sıkıntıya düşmez yani geniştir mülkü geniştir İhsanı boldur değil mi ee, vermekle, Zaten Ebu Suud aynen böyle söylüyor Diyor ki لَا يَضِيقُ عَلَيْهِ Onu sıkıntıya sokmaz. Ona zorluk teşkil etmez. Ma يَتَفَدَّلُوا بِهِ men ziyadeti Bu şekilde arttırması. Yani birimizi 700 yapması, icabında 7000 yapması, icabında 70.000 yapması. Bu şekilde bizim hayrımıza ziyadesiyle karşılık vermesi yani ma'yetafadülü birimine ziyade yani böyle bu şekilde tafadül, yani ihsanda bulunarak bunlarla ne yapmaz? Allah'a sıkıntı vermez. La yadiku aleyhi, ona zor gelmez, ona sıkıntı vermez. İşte vasa kelimesinin anlamı bu. Yani ihsanı buldur, vermek, bol vermek, çok vermek, kat kat vermek, kat kat kat vermek, ne yapmaz? Allah'a sıkıntı vermez, Allah'ı sıkıntıya sokmaz, ihsanı bitmez. Lütfu Kerem'i tükenmez arkadaşlar. Alimun. Peki bunu ne diyeceğiz? Ne diyelim Ali'munu? Alimun. diyelim? Bildiğiniz bir şey tabii ki. Ee, alimun bilir. Hem de nasıl bilir? Gülsüm nasıl bilir? Çok iyi. Alim. Alim yani sıfatı müşabbet. Çok iyi bilir. Sonsuz derecede iyi bilir. Neyi bilir? biniyetin munfiki infak eden kişinin niyetini bilir yani niye infak etti bu infak infakı yaparken niyeti neydi onu bilir başka ve miktarı infakihi ve ne kadar infak etti onu bilir başka ve keyfiyeti tahsili ma infakahu infak ettiği şey nasıl elde etmiş nasıl buna buna bunu, bunu bu başlamış yani Nasıl hasıl olmuş bu onun için? Bunu bilir. Demek ki alimundan kasıt demiş arkadaşlar. Yani öyle bazı Kur'an mütercimleri her ayetin sonunda geçen işte alim, habir, vasi gibi ifadeleri yani işte Allah her şeyi bilir. Allah her şeyi duyar. Allah her şeyi görür gibi çeviriyor. Öyle değil aslında. bunu mutlaka o, o, o ifade hangi ayetin sonuna girmiş? O ayette neden bahsediyor? Onunla ilişkisini kurmak işte burada da müfessir aynı şeyi yapıyor. Alimun her şeyi bilir demiyor. Neyi bilir? Ya, yukarıda bir infak işinden bahsettik. Bir kişi balını infak ediyor ondan bahsettik. O zaman neyi bilme? Neyi burada ne münasiptir? O kişiyi bilir. İnfak eden kişiyi, infak edenin niyetini, ruh halini deme. Ne kadar infak etti, nasıl infak etti, infak ettiği nasıl elde etti, hangi ruh haliyle bu infak işini yaptı? Bunları. Yani bunları bilir. Buradaki alem kelimesini bunlara Bağlamamız lazım. Daha doğru olur diyor müfessizimiz. Her şeyi kuşatır. Ondan şüphe yok. Gülsün ama yani şüphe mi var ondan? Hayır. Ama biz diyoruz ki yani bu ifadeyi bir bağlam dediğimiz bir şey var. Yani içinde geçtiği bağlama göre eğer anlamlandırırsak daha iyi olur. Dediğimiz şey bu arkadaşlar. Devam edelim. Ellezine hala bitmediği bu kişilerin e, olayı. Demek ki bir kere şunu öğrendik. Ee, Allah yolunda malını infak edenin bakın nesi oldu? Bu sefer benzetme nereye gitti? Malını infak edenin infak işi. Değil mi? İnf malı infak etme olayı. Malı Allah yolunda harcama olayı. Malı Allah yolunda tasaduk etme olayı. Etme işi neye benzedi? Bir, yani bir buğdaya benzedi. Nasıl buğday işte yedi kat 700 yani Bir buğday 700 olabiliyorsa aynı şekilde bizim yaptığımız bir hayır da bir hasenat da bir tasadduk da işte 700 olabiliyor veya daha fazla da olabiliyor. Ee, şimdi peki e, e, bu infak olayı bu şekilde artıyor da bunun başka bir özelliği başka bir niteliği, niceliği var mıdır? Onu da bize Çünkü e, bu geri kalan kısım da çok önemli. Çok, şimdi oraya bakalım. Bakın çok önemli gerçekten. Onlar şu kimselerdir ki yun fükûne e, mallarını infak ederler. Bise bilillahi. Biraz evvel yukarıda geçmiştik bir yani hayır ve hasenat yolunda. E, peki, ondan sonra sümme işte burası çok önemli. Sümme la yutbiuna ma anfaqu menn waladan. Şimdi şöyle bir şey var. Biz yukarıda bahsettik. kişi hani gerçekten malını e, iyi niyetle e, tasarlık etmiş olabilir. Ama arkasından ben bu malı şu kişiye verdim diye ikide bir onun başına kakarsa, işte bak ben sana bunu yaptım, bak ben sana şunu yaptım, bak şunu şöyle yaptım, böyle yaptım derse e, o zaman bu yaptığı iyiliğin, bu yaptığı hayırın bir anlama, anlamı kalır mı? O yüzden Allah her infak için bunu söylemiş olmuyor. Yani o bizim hani yedi, birimiz 700 oluyordu ya o hangi bir 700 oluyor. Hangi bir 700'ün katları kadar artabiliyor? Arkasından başa kakmanın olmadığı, minnetin ezanın olmadığı arkadaşlar birimiz. Böyle bir durumun olmadığı iyiliğimiz. Bu iyiliğimiz artıyor. Yoksa biz iyilik yaptık arkasından da başa işte o iyilik böyle artmaz. O yüzden burası çok önemli. Peki müfessir ne diyor? O aradaki cümleleri görelim. الذين <gülüyor> bunu öğrendik zaten. Cumletun mubtede diyor ki müsteriflersiniz bu yeni bir cümledir. Mübteda cümlesidir. Peki mübteda cümlesinde biliyorsunuz ne vardır? Eee ve haber vardır, değil mi? Ci peki niye bu e, mütteda cümlesi e, getirildi? Ci biha getirildi li beyani kayfiyet el infaqi İnfakın keyfiyetini, infakın niceliğini beyan etmek, açıklamak üzere vüket getirdi. Biraz evvel yukarıda infaktan bahsettik mi? Ettik. Ama o infak nasıl olmalı? Onun niceliğini, niteliğini bize anlatıyordu. Bu, bu ayet, o yüzden bu gelmiştir diyor. Ellevi öyle infak ki bu yine fabluhu onun fazlı, üstünlüğü, güzelliği beyan edildi. Yukarıda bir temsilin mezkuri zikredilen temsil ile. Neydi o zikredilen temsil? Buğday örneği. Yani yukarıda buğday örneğiyle nasıl kat kat arttı, nasıl ziyadeleşerek arttı beyan edilen infakın keyfiyetini anlatmak, açıklamak üzere bu cümle gelmiştir diyor bu Peki سُمَّ لَا يُتْبِعُونَ ma أَنْفَقُوا sonra la yetbi'u ne demek yani e, tabi kılmazlar ardından getirmezler neyin ardından ve enfaku yaptıkları infakın ardından yaptıkları hayrın yaptıkları iyiliğin ardından getirmezler ey yani ma enfakuhu yani infak ettikleri şeyin hu zamiri infak ettikleri şey mal olur ne onunla ister ne olur. artık o la yetbi'u ne yani infaklarının iyiliklerinin ardından getirmezler. Ya bir, ya yaptıkları iyiliğin ardından getirmezler. İki ya da infaklarının ardından getirmezler. Ne getirmezler? Ne walad eden, ne minnet başa katma, ne de evde aziyet. Yani bir iyilik yaparsın. Hadi bakalım ben sana iyilik yaptım. Gel sen benim şu ev işlerimi yap. Gel sen şu benim şu işimi ya bu işimi yap. Hadi bakalım adam işe koştur kadın erkeğe koştu. Niye? Demiş bir iyilik yapmış. Bu olursa eğer sizin iyiliğinizin ardından o iyilik öyle kat kat artmaz. Bunlar olmayacak. Bunlar yoksa artar. Peki men nedir? Ezan nedir? Bu kelimeleri de bir öğrenmeye çalışalım hep beraber. El-mennun diyor ki: "Men en yetadda ala men ahsana ileyhi bi -ihsanihi. Yani i'tedde, ya'teddu, i'tidat arkadaşlar. Yani Allah diyor ya, ve la ta'teddu, sınırı aşmak anlamında arkadaşlar. Yani sınırı aşmazlar. İşte burada aslında başa kalkmazlar diyebiliriz. Ondan sonra ne diyelim başka? Ne güzel, ala men ehsene illeyhi. İyilik yaptığı kişiye bir ihsani iyilikle yani iyilik yaptığı kişiye iyiliğini sayıp dökmez demiş aslında çok güzel sayıp dökmez harika ikide bir ben sana şunu yaptım ikide ben sana bunu yaptım deyip durmaz dedik de aklıma gene bir şey geldi hani böyle çarşamba günü bugün niye böyle aklıma çok şey geliyor size anlatıyorum izin verirseniz onu anlatayım yani tam böyle bu şeye uygun düştüğü için yoksa çok anlatmam da Geçen diğer arkadaşına da anlatmıştım zaten. <gülüyor> Siz de duymuş onu yani. Şimdi adamın biri böyle bir yağmurlu havada yürüyormuş. Ee, Baya bir yağmur yağıyor. Arkasından da biri yetişiyor. Elinde de şemsiye diyor. Hemşerim gel diyor şemserimin altına gir. ıslanma diyor. Şemsiyenin altına gidiyor. Bir süre gidiyorlar. Gideceği yere kadar gidiyorlar. Çok teşekkür ederim diyor. Allah razı olsun diyor. Çekip gidiyor. Aradan birkaç gün geçiyor. Tekrar ikisi karşılaşıyorlar. Bu şemsiye, şemsiyesi olan kişi diyor ki gördün mü hemşerim o gün benim şemsiyem olmasaydılar ya sen sırı sırta mı diyor. Valla doğru söylüyorsun diyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyor. Aradan birkaç gün geçiyor. Tekrar bir yerde karşılaşıyor. Adam yine aynı şeyi söylüyor. Hatırlıyorsun değil mi? O yağmurun çok yağdığı günü. Şemsiyem olmasaydı <gülüyor> kim bilir ne kadar ıslanırdın diyor. Doğru söylüyorsun diyor. Allah razı olsun. Hakikaten bana çok iyilik yaptın. Bir, üç gün sonra tekrar, beş gün sonra tekrar velhasıl ne zaman karşılaşılır adam yaptı iyiliği sayıp döküyor. Gene bir gün böyle bir havuzun başında kenarında karşılaşıyor. Adam yine aynı şeyi söylüyor. Hatırlıyor musun o günü? O şiddetli yağmurun yağdığı günü. Eğer şemsiyen olmasaydı sen sırrı sıkılamı ıslanırdın diyor. Artık adam dayanamıyor. Kendini havuza atıyor. Ondan sonra çıkıyor diyor ki, bundan daha mı beter olurdum diyor ya. Yeter artık ya. Her gördüğün yerde seviyorsun. Bak işte gördün ne hale geldiğini. Evet arkadaşlar yani başa kalkmak çok kötü bir şey. Yapmamak lazım. Böyle yapanlar oluyormuş demek ki. ben <gülüyor> bu oluyor demek. Başa kalkmayacaksınız. Yaptığınız iyiliği sayıp dökmeyeceksiniz. Ondan sonra Vayuri <gülüyor> Yahu bir de gösteriyorsunuz neyi? En Nahu. Aujab bidalik alay hakan. Yani siz bu iyiliği yapmakla, diyorsunuz ki, bak ben sana bu iyiliği yaptım ya, bu iyiliği yaptım işte senin üzerine benim hakkım geçti. Sana, sen, senin bana benim sana hakkım vacib oldu. Sen bana hizmet etmen lazım. Sen bana şu işi yapman lazım. Ya kardeş sen iyilik yapmışsın, bu ne yani? Ama bunu yapmalar var. İşte öyle olmaması lazım. Men varsa o iyilikten hayır beklemeyeceksin arkadaşlar. Peki valaza aziyat nedir? ana tatavala alayhi bi sababin yani inamihi aleyhi. Aşağı yukarı e benzer bir şey yani iyiliğinizi iyiliğinizden dolayı e hani e adama böyle e işte iyilikleriniz sayıp döküyorsunuz e yaptığınız hayrı söylüyorsunuz Ondan dolayı adamla, adamdan iş bekliyorsunuz. Işte size hizmet et, etmesini bekliyorsunuz falan. Bütün bunları bu ifade içerisinde düşünebiliriz arkadaşlar. Men ve ezan içerisinde bütün bunları düşünebiliriz. Yani yetetavala aleyhi bir sebebin amihi aleyhi. İyilik yaptığında anlayı ikide bir işte bunu hatırlattı. İkide bunu söylüyor. de bir bunu işte bundan dolayı bana şu işleri yap, bu hizmeti yap diyor. bundan olmaması lazım iyiliğinde. Peki neden arkadaşlar men başa geldi de eza sonradan sonraya geldi? Niye eza başa gelmedi ben men başa geldi? E Sultun mu da düşünmüş, sormuş, sormuş bunu aklına getir sormuş demiş ki inna wa inna qudmal manu. Burada Allah diyor önce men'ni zikretti. Niye? Likatratu qawihi. Çünkü diyor daha çok bu minnet başa kalkma daha çok diyor. Başa kalkma işi daha çok olduğu için diyor. Allah'ta da çok olan şeyi öne getirip zikretti. Dikkatimizi çekti. Bunu yapmayın dedi. Evet. Ee, peki bir de şimdi e, araya bir la geldi değil mi? Bakın mennem ve la ezen. Bu la'nın anlamı nedir peki? La niye geldi oraya diyor. Ve la, la harfinin, la harfinin tavsit yani ortaya gelmiş olması, vasatta bulunması, yani men ve ezanın ortasına la harfinin gelmiş olması niçindir? Liddelaleti ala شُمُولِ nefi Yani nefin şümulüne delalet etsin diye. Peki ne demek nefyin ne Yani men yapmayın, eza yapmayın. Hangi konuda? Hiçbir konuda. Hiçbir konuda, yani la la bu bu anlam genişliğini katıyor, yani cümleye anlam genişliğini katıyor. Yani hiçbir konuda yani şamil e, cümleyi teşmil kılıyor, cümleyi daha kapsamlı kılıyor. Hiçbir konuda men ve eza yapmayın. Bu hiçbir konuda e, anlamını ne katıyor? Müfessir dedi ki, o araya gelen la katıyor. La böyle bir anlam genişliği katmış. Olur. Ee, peki neye? Ee, yani e, e, Şamil kılıyor. لِتِبَاعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا Yani e, gerek e, men, gerek ezan. Bunların herhangi birinin hiçbir şekilde yapılan iyiliğin arkasından getirilmemesi için. Hiçbir iyiliğin arkasından e, bu men ve ezanın getirilmemesi için. yani Böyle bir kapsayıcılık ifade etsin diye araya daha gelmiş diyor müfessifler arkadaşlar. Ee, evet. Nasıl anlaşılıyor arkadaşlar? Peki e, dili nasıl e, Ebu Suud'un? Dili nasıl arkadaşlar? E, tabi buraya kadar dilde sanki çok problem olmadı ama aslında dili baya bir ağır e, Fatma diyor güzel anlaşılır bence yani e, e, evet yani biraz tabi e, zorluk var zorluk yok değil hele hele bazı yerlerde hakikaten hepten zorlanıyor daha e, daha o ağır yerlere gelmedik belki biraz sonra gelirsek bir de tık takılır kalırız aralarda Olabilir yani. Devam edelim. Ne bu gizli sohbet başladı falan onlar ne oluyor? Peki devam edelim arkadaşlar. Vethemme veyahut vethemme bundan sonra arkadaşlar li izhari ulû rütbetil Ayrıca bir de şu, şu da olabilir yani dedi, dedi ki bir la ne anlamı katmıştı bir e, kapsayıcılık anlamı katmıştı cümleye ve bir de ve bir de vsenme vsenme ve, da, ve bir de bir de ayrıca e, şunu da liyihari olu rütbetil ma'tufi ma'tuf hangisidir arkadaşlar şimdi bir e, ma'tuf ma bir ma'tufun ma aleve vardı ma'tuf ma hangisi oldu burada arkadaşlar yani onun rütbesinin derecesinin yüceliğini ifade etmek. Yani ilk hangisini zikretmişseniz, değil mi? İlk hangisini zikretmişseniz o daha e, demek ki değerlidir ki, daha yücedir ki onu önce zikretiyorsunuz. Bunu da bu la aynı zamanda onu da e, gösteriyor. Yani araya bir la'nın gelmesi, ولا, bu la ifadesinin gelmiş olması, ma'tufun e, derecesini gösteriyor derecesinin yüceliğini mertebesinin yüceliğini de bize gösteriyor mağtuf hangisi oldu arkadaşlar mennen mi matuf ezen mi mağtuf neşet menn diyor peki mağtufun aleyh hangisi oluyor o zaman mennen ve la hangisi hangisine atfedilmiş? neyse yani bu burada bir matuf bir de mağtufun aleyhi var müfessirimiz diyor ki matuf, men matuf diyor arkadaşlar. Öyleyse eğer o zaman men, menin rütbesinin yani derecesinin yüceliğini e, gösteriyor. Bu vela harfinin gelmiş olması. Kıyle e, denilmiştir ki bakın kıyle dediğine göre demek ki müfessirimiz bu görüş pek de tasvip etmiyor. Yani zayıf bir görüş olarak görüyor. Nezelet fi Osman radıyallahu anhu bu ayet Arkadaşlar ne zelletu Osmanu demek yani Osman'ı anlatmak üzere nazil olmuştur. Ne fi olunca bu sebebin nüzul bildirmiyor. Ama hani Osman bir iyilik yapmıştır, bir hayır yapmıştır. Bu ayet Osman'ın yapmış olduğu o iyiliği anlatmak üzere inmiştir. Yoksa Osman iyilik yaptığı için inmiş değil. Osman sebebin nüzul değil arkadaşlar. Tamam mı? Sakın karıştırmayın. Yani Hazret, nezale fi Osman'ı demek. Yani Osman sebep teşkil ediyor. Sebebin nüzuldür. Osman sebebiyle inmiştir desek doğru söylemiş olmayız. Ama Osman'la ilgili olarak yani Osman'ın yaptığı iyiliği anlatmak üzere, açıklamak üzere, bildirmek üzere nazil olmuştur demektir. Arkadaşlar. Tamam mı? Bu nezalet o anlama geliyor. Nezalet fi Osman'a radıyallahu anh'u Peki ne yapmıştı da ee, Osman e, ayet onu anlatmak üzere nazir olsun. Hine cehaze ceyşel osrati. Ne yapmış demek ki? Ne yapmış Hazreti Osman arkadaşlar? Ne yapmış? Yüz deve buğday getirdi Ne acaba Fatma? onu mu anlatıyor? Ee, başka bir şey olmasın burada? Bu benim hani size anlatmış olduğum bir olay. Bazı yani hayatıyla ilgili öyle şeyler anlatılıyor. Ee, ama o e, arkadaşlar Tebük ordusu çok güzel Nebiye çok güzel. Tebük ordusunu teçhiz etti. Baştaki değil miydi diyor Fatma. Orduya kolaylık sağlaması. Arkadaşlar Nebi arkadaşımızın yazdığı doğru. Tebük ordusunu teçhiz etti. Peki niye bu orduya Ceyşül Usra diyoruz? Çünkü gerçekten bu Tebük savaşı arkadaşlar yazın ortasında... Karar, kararlaştırılmış bir savaştı. Ondan sonra ve bu savaş kararının alındığı dönemde Müslümanların maddi durumu iyi değildi. Yani insanlar orduya fazla bir katkı sağlayamıyorlardı. E, maddi katkı sağlamadıkları gibi bir de katılmak da istemeyenler vardı. İşte kimisi işte bağını bahçesini bahane ediyordu. Kimisi hastasını işte yaşlısını bahane ediyordu. Vesaire vesaire. Katılmak istem. O yüzden tabii ordusunun adı Jaysh-ul-Osra olmuş. Yani sıkıntıların çıktığı, baş gösterdiği ordu anlamda böyle bir ifade kullanıyor onun için. İşte bu orduyu yani bakın bu, bu bu da çok önemli bir şey. İnsanların destek vermeye fırsatlarının olmadığı ordu. Bu orduyu ne yapıyor? Tek başına teçhiz ediyor. Nere teçhiz ediyor? Bir elfi Bin deveyle arkadaşlar. Bin deveyle. Sadece bin deve vermiyor arkadaşlar. Bi aktabiha ve ahlasiha. Ne olsun aktab ve ahlas arkadaşlar? Yani ne diyelim? Aslında aktab arkadaşlar yani şey devenin olur? deven sırtında ne olur? Kambur mu olur? Heh, kambur işte. Ama burada ahlas da semer olsun. Yani hörgücüyle, semeriyle ne diyelim biz buna? Yüküyle diyelim arkadaşlar. Yüküyle. Tam bin tane deveyi yüküyle birlikte e, getirerek e, peygamberimizin emrine veriyor. Bunları orduya veriyor. Teçiz ediyor böylece orduya. Yani bir akta ne diyelim? Yük. Yük diyelim arkadaşlar. Yani bin deveyi Donanımlı olarak diyelim isterseniz. Donanımlı olarak. Artık o gün neye ihtiyaç varsa deve de, devenin yükünde onlar var olarak peygamberimize veriyor. Ordunun hizmetine veriyor arkadaşlar. İşte onun bu yapmış olduğunu e, anlatmak, övmek üzere bu ayetin nazil olduğuna dair bir görüş var. E, ayrıca وَعَبْدَ الرَّحْمَانِ ibn اَوْفٍ radıyallahu اللّٰهُ عنه. Yani onunla ilgili de olabileceği söylenmiş. Bir rivayete göre Hazreti Osman'la ilgili başka bir rivayete göre ise Abdurrahman bin Avf ile ilgilidir bu ayet. Peki o ne yapmış? O da biliyorsunuz zengin bir insandı. Heyne, etenne bir sallallahu aleyhi ve sellem yine Müslümanların sıkıntı çektiği bir dönemde kıtlığın olduğu bir dönemde peygamberimize geliyor. Neyle? Bir <gülüyor> E, dirhemin diyelim e, bir arba'ati alafi dirhemin yani kaç dirheme geliyor arkadaşlar? kaç? dört bin evet dört bin dirhem getiriyor, peygamberimize veriyor, getirip peygamberimize veriyor ve ki ya Resulallah, bunu fakir Müslümanlara, ihtiyacı olanlara sadakaten sadaka olarak değer diyor. sadaka olmak üzere getiriyor ve lem yeket yahturu bibelihime şey'un ne Hazreti, ister bu olay Hazreti Osman'la ilgili olsun, ister Abdurrahman bin Af'la ilgili olsun. Bunların herhangi birinin aklının ucundan geçmedi. bakın, وَلَنْ يَكَدْ يَخْتُرُ بِبَالِهِمَا şeyun, Herhangi bir şey akıllan ucundan geçmediği neyle ilgili bir şey? مِنَ الْمَنِّ وَالْاَدَىٰ Yani biz bu iyiliği yaptık, bu hayır hasenatı yaptık, bu sadakayı verdik. Dolayısıyla ya Müslümanlar bizi farklı görsünler. İşte her, biz herkes önünde olalım. Herkes bizim önümüzde eğilsin. Ne bileyim? Vesaire vesaire. Böyle bir şey akılların ucundan bile geçmemiştir. İşte e, ayet-i kerime devam ediyor ya لَا يُتِبِعُونَ مَا أَنْفَقُ مَنَّنْ وَلَا Bu. Yani siz iyiliği yapacaksınız. Sadakata, sadakayı vereceksiniz. Ama onu verirken de aklınızın ucundan herhangi bir cinlik, herhangi bir art niyet herhangi bir menfaat geçmeyecektir. Geçerse o zaman sizin hayır ve hastanatınız zedelenir. Bu birim 700 olması söz konusu olmaz. O hayırınız, o hastanatınız için. Lehum ecruhum. İşte bunu yapanların mükafatı onlar içindir. Bu yaptıkların mükafatı onlar içindir. Ey asbema wu'ida lehum fi temsili yani bu benzetme çerçevesinde bu temsil bu benzetme çerçevesinde ne vaat edilmişse onlar on, onlar içindir bu yani ay hasbema wu'ida ne vaat edilmişti vaat şuydu bir iyilik yaptınız size bunun 700 katla karşılığı verilecekti Hatta daha fazla. Allah dilediğine daha da fazla verecektir. Bu bir vaat değil mi? Allah'tan bir vaat. İşte bu vaadin gereği olarak e, onlara yaptıkları iyiliğin en az 700 kat karşılığı vardır. Lahum ecru. Bu Ecir demek ne olur? En az 700. 700 kat. Ve huva cümletü mubtedein ve haberin. E, Müfessirimiz diyor ki bu lahum ecru gene bir gramatik bilgi veriyor. Lehum ecruh'un cümlesi de e, müptede haber cümlesidir. Ama vakat haberen fakat haber olarak baki olmuştur. Yani biliyorsunuz bazen haber cümle olabiliyor. E, bazen müptede cümle olabiliyor. Burada lehum ecruh'un müptede haberdir. Ama aynı zamanda lehum ecruh'un ecruh'un ikisi birden de haberdir. Vakat haberen. Peki neyin haberidir? Anil mavsulî bir eee var yani mevsuulu vasl olmuş bir şey bunun haberi olarak arkadaşlar. E, böyle bir e, durum var. Onun haberi olarak gelmiştir. Ve tekrirul isnabi ve takyidul ajri biqoulihi 'inda rabbihim min at-ta'kibi wat-tashrif ma la yakhfa. Ve haberi 'an el mufidatül sebebi diye devam ediyor cümlemiz. Peki anlamaya çalışalım arkadaşlar. Ee, bir dakika yukarıya bakalım. Bu mausele ne diyebiliriz? Aladin ee, yufquun amaram fisebili ilahi la ma ee, ma ve la Yani acaba bu ma mausele dediğimiz bu ma mı olabilir? Yani bu ma'nın haberi. Belki olabilir. Yani mavsulun haberi. Onu verelim bize arkadaşlar. Peki وَفِي تَكْرِ الْاِسْنَادِ Şimdi isnadın tekrarı var. Nerede? Bakın lehum اَجْرُهُمْ Hum zamiri mesela. لَهُمْ اَجْرُهُمْ Değil mi? Burada bir tek tekit var. Bir de inda رَبِّهِمْ Biraz sonra gelecek. Lehum اَجْرُهُمْ inda Rabbihim. Böyle tekrarların gelmesinin bir anlamı var mıdır? وَفِي تَكْرِ الْاِسْنَادِ وَتَقِيِّدِ الْاَجْرِ Bir de ecrin sınırlandırılması. Takiyid dediğimiz sınırlar. lehum اَجْرُهُمْ Bu Ecir onlar içindir. Bak sınırlandırıyor. Başkalarının değil onlar içindir. Takiyid var peki. بِقَوْلِي اِنْدَ رَبِّهِمْ Bir de inda Rabbim sözünde de bu var. Lehum اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ Onların mükafatı Rab'larının katındadır. Başkalarının değil gibi. Yani böyle bir sınırlandırma yapıyoruz. Burada ne vardır? Bu minetteekidi ve teşrifi. Bu da tekit te vardır arkadaşlar. Bu tekrarda tekit tekiştirme vardır. Ve teşrifi yani bunu yapan insanların ne kadar şerefli, ne kadar yüce olduklarını ifade vardır. Minetteekidi ve teşrifi ma la yani gizli olmayan, saklı olmayan bir teşrif, bir tekid vardır. Yani açık bir açık bir teşrif var arkadaşlar. Ve taqliyatu habere anil fani şimdi e, burası da önemli. Haberin ne ne demiştik haber arkadaşlar? Lehum ecruhum haber demiştik değil mi? Lehum ecruhum cümlesi haber demiştik. Normalde haberin başında bir fe gelmesi lazımdı. Yani bu durumlarda haberin başına bir fe gelir. Felehum ecruhum olması lazım. Dikkat edin. Felehum ecruhum كي بيچوك يعده دا بوله جتشور فالهم أجرون پكي بردا نيه فا جلمده وطقليت الخبر عن الفائي المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدها يعني هنگ فا وليفان كي المفيدة عن الفائي المفيدة يعني إفادة يعني بلفاظة âylehumdaki fa fa'i mufidedir yani ifade eden bir fa'dır. Neyi ifade ediyor bu? li sebebiyyati ma قبلha li ma yani önce öncesini, sonrasını öncesinin sebebi yapıyor. li sebebiyyati ma قبل pardon li ma yani öncesini sonrasının sebebi kılan önce olan şey yani şunu demek istiyoruz. Şimdi niye bunlara ecir vardır? Felehum aslında bak o sebebi sebebi bildiriyor. Felehum ecir. Niye bunlara ecir vardır? Yukarıda yapmış oldukları şeylerden dolayı. İşte ma kablaha dedik ya. Yani ma kablaha dedik dediğimiz yukarıda iyilik yapıyorlar. Bu iyiliklerine de men ve eza bulaştırmıyorlar. İşte bundan dolayı onlara vardır bu felahun onu ifade yani o onu ifade ediyordu ama o gelmemiş burada <gülüyor> Niye gelmemiş <gülüyor> lil izani bildirmek için duyurmak için neyi bi anne teraddub al ajzi ala ma zikra min ve terk ittiba al man wal adha amrun gerçekten İlginç bir şey söyledi bize müfessizde. Diyor ki, niye bu far gelmedi? Dil izhanı bildirmek için. Bi enne el ecri. Ecrin terattüb etmesi. Ecrin e, olması. Neye? Ala ma zükre Yukarıda zikredilen infaka. Yukarıda zikredilen iyiliğe. Ecrin terattüb etmesi. Sevabın terattüb etmesi. Ve terki ittiba'il menni vel ezen. Ve aynı zamanda men ve ezayı ardından yani ilin ardından men ve ezayı getirmeyi terk etmenin yani terk, bunu yapmamanın yani birincisi demek ki e, infak yukarıda bir infaktan bahsettik ona ecrin terettüp etmesi ama aynı zamanda yapılan iyiliğin arkasından e, e, men ve ezanın olmaması Bundan bahsetmiştik. Nedir bu Emrun. bir emirdir, bir olaydır, bir iştir. Nasıl bir iştir? Beyinin açık bir husustur. Abartık bir husustur. O kadar açık ki, la ihtiyaç ile tescrih bir sebebiyeti. Yani ayrıca sebebiyet belirten bir şeye ihtiyaç duymaz. Yani demek ki arkadaşlar, bir an bir iş yer bir işe bir ecrin bir mükafatın terettüp etmesi için değil mi? Onun e, bir hani bir bir sebebinin olması lazım. Nedir o sebep? Mesela işte iyilik yapacaksınız. Ama e, bu iyilik, bu iyiliğe ha, o fe onu bildiriyor. Yani şunu şunu şunu yaptınız. Bundan dolayı da fe loom Siz, Size iyiliğiniz vardır. Ama burada fe gelmemiş. Niye? Çünkü zaten e, yani Yaptığımız iyiliğin e, ardından bizim e, eziyet yapmamamız, başa kalkmamamız e, yani apaçık ap bir husustu. Böyle olmaması zaten. Ayan beyan bir e, husustu bir iştir. Ve ayrıca bunun başına bir F getirerek işte bakın bu fe size hani siz men yapmadınız ya eziyet yapmadınız ya ondan dolayı size bu sahabı vardır. Yani bunu bir belirtmek için F getirmeye gerek yoktur. Çünkü zaten bu son derece açık ve net bir iştir o yüzden diyor buna gerek olmamıştır bu yüzden ma gelmemiştir arkadaşlar ve emma ibhamu ennehum ahlun lithalike ve in lam yafaloo fekeyfe bihim iza faaloo feyebâhu maqamu terghibi fil fiili yani burada bir e, İbhan vardır. Nedir o? Yani bir e, kapalılık vardır. Nedir o? اَنَّهُمْ اَهْلٌ لِذَٰلِكَ وَاِنْ لَمْ يَذْهَلُ Yani henüz bakın henüz bu işi yapmadan sizin e, siz böyle bir mükafatı, böyle bir hayrı, böyle bir ecri, böyle bir sahabı kazanıyorsunuz. Henüz yapmadan yani Allah sizin misalinizi verdi. Daha siz yapmamışsınız. Ee, misal yani misalde bizim durumunuz böyleyken o zaman peki o zaman bir de yapınca peki ne olur? Demek ki yapınca e, elbette ki bu hayır ve hasenatın sayısı artacaktır. yani Yapmadan böyle bir benzetmeyle Allah bizim durumumuzu anlatıyorsa yaptığımız zaman bu demek ki eee e, e, daha da artacaktır. Feye <gülüyor> benhu. O zaman ne yapıyor arkadaşlar? Bu İbhamı gideriyor. Nakamut tergibi filfiili. Yani bu demek ki o zaman ne var burada arkadaşlar? Yani henüz yapmadan bu kadar bize Allah Allah övdü anlattı. Bu da ne vardı? Bir tergib vardı. Filfiili. Yani bu fiili yapmaya bir tergib, bir rabetlendirme vardır. Walhath alih ve ona teşvik vardır. Yani bu lehum ecruhumun henüz bu işi yapmadan Allah'ın bu mükafatı onlara vereceğini söylemesinde demek ki ne var arkadaşlar? Bir tergib ve teşvik vardır. Bir cesaretlendirme vardır. Sadece onlara ecir mi var arkadaşlar? Hayır. وَلَا خَفْنْ Bir de onlara korku olmayacaktır. Peki bu korku nerede olmayacak? فَدَّرَّيْنِ Yani iki dünyada da hem ahirette hem dünyada Onlara korku olmayacaktır. E, ne, nasıl yani korku olmayacak? مُنْ لُحُوقِ مَكْرُوهِمْ مِنَ Yani herhangi bir çirkin iş, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir dert, herhangi bir tasa onlara bulaşmayacak, onlara e, mülahik olmayacak ve bundan dolayı da onlar korkmayacaklardır. Yani bu şekilde onlara, mesela kıyamet gününde herkes derdinin, der teraşındayken herkes başının e, hani derdindeyken arkadaşlar herkes hani büyük bir e, sıkıntı içerisindeyken e, ve bununla da acaba ne olacak benim halim diye korkarken bunlar korkmayacaklar. Öyle diyor Rabbimiz. Başka ne olmayacak? وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bir de bunlar ne olmayacaklar? mahzum Olmayacaklardı. Yani üzülmeyeceklerdi. Niçin üzülmeyecekler? لِفَوَاتِ matlubin, مِنَ matalibi. Yani işte bir şey istiyorlardı da elde edemediler. Böyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla da üzülmeyeceklerdi. Fawat demek yani kaybetmek. لِفَوَاتِ matlubin, Talep ettikleri bir şeyi kaybetmek. مِنَ matalibi, Herhangi bir talep. Yani bir sürü talep var. Bu taleplerden herhangi birini kaybetmeyecekler ki bundan dolayı imazun olsunlar. Yani ne isterlerse onlara diyor. Dolayısıyla herhangi bir kayıpları olmayacak. Bundan dolayı da üzülmeyeceklerdir. Mahzun olmayacak olmayacaklardır. Elifwaatı maddub min az veya çok, az ve ya çok herhangi bir şekilde bir kayıpları olmayacak ve olmadığı için de herhangi bir şekilde mahzun olmayacaklardır. Yani la yatrihim مَا يُوْجِبُهُ لَا أَنَّهُ يَعْتَرِهِمْ ذَٰلِكَ لَاكِمْ نَهُمْ لَا يَخَافُونَ وَلَا يَحْزَنُونَ وَلَا la لَا يَعْتَرِهِمْ خَافٌ وَحُزْنُونَ devam ediyor ayet-i Yani açıklama devam ediyor. Ama burada duralım isterseniz arkadaşlar. Yorulduk hepimiz. Farkındayım isterseniz. Yani e, şuradan bitirelim arkadaşlar. Bunlar e, iki dünyada da e, her, herhangi bir şekilde bir e, sıkıntıyla karşı karşıya gelmeyecek. Bundan dolayı herhangi bir korkuya kapılmayacaklardır. Yine bunlar iki dünyada da matlup yani talep ettikleri bir şeyi kaybetmeyeceklerdir. Az veya çok bir kayıplar olmayacaktır. Bundan dolayı da mahzun olmayacaklardır. Allah ne dilerse e, onlara verecektir. Katından, fazlından, kereminden. Diyelim burada bitirelim arkadaşlar. İnşallah e, anlatabilmişiz. E, aşağısında arkadaşlar aslında çok önemli şeyler geliyordu. Mesela قَوْلٌ مَعْرُوفٌ مَاقْفِرَتٌ خَيْرٌ min sadakatin değil mi? Yani hala devam ediyor işte يَتْبَعُهَا e, yani arkasından men ve ezanın geldiği yani böyle başa kalkmanın ve e, sıkıntı vermenin geldiği e, bir ee, bir sadakadan tatlı bir söz daha iyidir bu çok güzel şeyler bunlar var buradalar da ama e, açıklamaya maalesef zamanımız kalmıyor onları inşallah arkadaşlar okurlar diyelim e, ve bu da dersi bizi bitirelim arkadaşlar inşallah e, haftaya e, farklı bir tepside yine e, birlikte oluruz e, o zamana kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah biz her dersimizin sonunda şunu söylemeyi ihmal etmeyelim. Eğer unutursa bana hatırlatın. Bu bilgileri bize veren müfessihlerimize Allah rahmet etsin. Hepimizin ölmüşlerini Allah rahmet etsin. Geride olan bizlere de hayırlı ömürler versin. Çocuk çocuğumuza hayırlı başarılar, helal rızıklar nasip etsin diyelim. Bütün bu dualarımıza Murat'ı da katıyoruz değil mi arkadaşlar? Bize bu hizmetleri sunan Murat arkadaşımızı da bu dağlarımıza katalım. Amin diyelim ve dersimizi burada bitirmiş olalım.